sohbet ve tesettürde adab. Mukaddime Bu risalenin yazılmasına bizi muvaffak eden Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Bu risaleyi yazdıktan sonra da haset edenlerin şerrinden, şeytanın vesvesesinden El-Baqi Celle Celaluhu ismine sığınırız. Bütün kainatın efendisi üzerine salatu selam olsun. Onun aline Ashabına, rahmet ve bütün ümmetine saadet ve selametler olsun. Esselam Celle Celaluhu ismi şerifinin sırrına mazhar olmamızı yine Bari Teâlâ'dan dileriz. Zamanımızın fitnelerinden birçoğu bizleri fena huylara sürüklemiştir. İslam'ın dışındaki örf ve adetler bize güzel görülmektedir. Bilhusus ailevi toplantılar, sohbetler ve oturduğumuz meclislerin hakları hemen hemen kaybolmaktadır. Selam alma, verme, meclislere girme, oturma ve ayrılmalarda, musafaha, dostluk, konuşma gibi ihtiyaçlarda sünnet yerinde bid'at, bid'at yerinde de sünnetler işleniyor. Bunun için toplantı meclislerinde tokalaşma, selam verme alma, dostlaşma, sevişme, cemaatleşme hakkında birkaç ayet ve hadisin ışığı altında itimat ettiğimiz ehli sünnet ve cemaatin kitaplarından bu risaleyi hazırlamaya teşebbüs ettik. Allah Teala da El-Basıtü celle celaluhu ismiyle kalplerimize tecelli etsin. Amin diyenler zamanın şeytanın fitnelerinden emin olsunlar. Hafız Allah Teala'dır. Amin.